Muhterem Hocam şirk günahının tövbesi var mıdır demişler. Yani tövbesi olmayan hiçbir günah yoktur. Yani bir insan e, müşrik oldu diyelim. Hı hı. Müşrik olmak neyle ilgili bir meseledir? Mesela e, Allah'tan başka ilah vardır gibi haşa e, bir düşünceye sahip olan kişi e, müşrik olmuş olur. <gülüyor> Zaten günümüzde böyle bir e, Müslüman düşünmek mümkün değil. Acaba e, kamuoyunda çokça dile getirilen şu işi yaptığınız şirk bunu yaptığınız şirk gibi her şeyi şirke sokan insanlar var. Aşırı şirkçiler yani sağ ayağınızla şunu yaptığınız şirk, sol ayakla şunu yaptığınız şirk gibi arz-ı muhal. Böyle her şeyde şirk gören e, takımlar olabilir. Bunlara çok aldırmamak lazım. E, dolayısıyla bizim bu soruya vereceğimiz cevap günah hangi tür günah olursa olsun, şirk dahil, adam öldürmek, aklınıza gelebilecek her türlü günah bunların mutlaka tevbesi vardır. Ancak ne zamana kadar? Hadisi şerifte beyan edilen husus artık ölmek üzere ruhu tam çıkıyor, o sıkıntılı dönem. O hale bırakırsa ondan sonra zaten geçerli değil. E, vefat etmeden önce, Azraille ile karşılaşmadan önce bir kişi e, tevbe edecek olursa Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul eder inşallah. Evet.